Diyor ki muhterem Şeyh, tavuğun yemlendiği gibi namaz kılan birisinin arkasında namazı durmak caiz midir? Allah size hayırla karşılık versin.